Haşiye 8 Yukarıda, Üstadın her şeyi kuşattığını bilmek ve her şeyde tasarruf ettiğine inanmak cümlesinden okuyucunun aklına şu soru gelebilir. Üstad nihayet bir beşerdir. Bir beşerin her şeyi kuşatması mümkün olmadığı gibi, her şeyde tasarruf etmesi de mümkün değildir. Zira her şeyde tasarruf Allah Teala'ya mahsus bir sıfattır. Buna şu cevap verilir. Üstadın her şeyi kuşatması, itibari bir iş olduğu gibi, her şeyde tasarruf etmesi de ricasına mebni, himmet, dua, şefaatinin makbul olması, kerametinin subutu ve yetkinin verilmesidir. Çünkü tasarruf iki kısımdır. Birincisi hakiki tasarruf, yani kendi iradesiyle var etmek, yaşatmak, belli bir nizama tabi tutmak ve yine aynı iradeyle var ettiğini yok etmektir. Bu hakiki tasarruf Allah Teala'ya Ta mahsustur. Allah Teala uluhiyet, malikiyet, hakimiyet ve rububiyet sıfatlarıyla kendi isteği üzere kudretini icra eder. Ve her şeyin failidir. Şeriki, ortağı, yardımcı ve engeli yoktur. Ehadiyet sıfatıyla iradesini icra etmekte faili muhtardır. Onun bu icrasına sünnetullah denilir. Yani tabi kanunların icrası. İkincisi, vahidiyet sıfatıyla kendi iradesine mebni kudretini icra eder. Ve bu icranın faili yine kendisidir. Ancak kendisi fail olduğu halde bu icrasını kendisine değil, olayın sebebi olan bazı mahlukuna isnat eder. Kur'an-ı Hakim'de birinci itibara nazaran El-Kasas suresinin 56. ayetinde şöyle buyurur. اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ Habibim, sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Lakin Allah, dilediği kimseyi hidayete erdirir. İkinci itibara nazaran da, Es-Secide suresinin 24. ayetinde şöyle buyurur. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّتَا يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman, Onların içinden emru fermanımızla doğru yola ileten rehberler tayin etmiştik. Hidayete erdirmek fiili birincide hakiki faili olan Allah Teala'ya, ikincide ise fiilin sebebi olan rehberlere isnat edilmiştir. Hidayetin sebebi ya peygamberler ya da mirasçıları olurlar. Şüphesiz bu ayeti kerimede geçen eimme yani rehberler peygamberlerin mirasçılarıdır. İşte bu mirasçılar üstadiyet makamında Allah Teala'nın buyruklarıyla talip olanların hidayete erdirilmesine vesile olup irşat ederler. Üstad-ı Azam'ın dediği tasarruf budur. Elbette Allah Teala bu makamda olan rehberleri söz ve yeminlerinde sadık çıkararak onlara yardım eder ve bir nevi yetki verir. Onlar da bu yetki üzerine dua, şefaat ederler, yol gösterirler. Onlara verilmiş yetkiye tasarruf ve bu yetkiyi kullanmaya himmet denilir. Lakin her halukarda hakiki fail Allah Teala'dır. Nitekim Tabarani ve Ahmet bin Hanbel'in tahriş ettikleri Ubade bin Samit'ten i̇bn Asakir'in tahriş ettiği Hazreti Ali'den gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. El-Ebdâlu fi ümmetî salâthûne bihim tekûmül erdu وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ وَبِهِمْ تُنْسَرُونَ Ümmetimden 30 veyahut 40 er ebdaldirler. Onlar sebebiyle yeryüzü korunur, onlar sebebiyle yağmur alırsınız ve onlar sebebiyle yardımlanırsınız. Avf bin Malik'in hadisinde وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ Ve onlarla rızıklanırsınız. Ilavesi vardır. İşte şeyhin tasarrufu bundan ibarettir ebdal makamında olduğu takdirde bu yetki ona verilir.